Yeni Asya yayınları sunar. Barla'da diriliş. Yazan Yavuz Bahadiroğlu. Yöneten Ahmet Çelik. Süngüler, süngüler. Süngüler arasında sürgünler. İsyan bahanesiyle ikişer ikişer kelepçelenen insanlar vandan alınıp bir meşhur yola dökülmüşler. İnsandan insana zulüm planlanır da bahane mi bulunmaz. İsyan da işin bahanesi işte. Hava mart buzulu. Doğunun dondurucu soğuğu buzdan kas katı bir mızrak gibi iliklere saplı. Hasret oku yüreklere. Yine de sürgün kafilesini soğuktan çok meçhul yolculuk üşütüyor, hürpertiyor. Oplanın. Hadi herkes toplansın. <gülüyor> Kıpurdayım biraz. Sallanmayın. Sallanmadan nasıl kıpır diyalım birader? <gülüyor> İki şerden sıra olun. Kelepçe takılacak. Sadece bileğime kelepçe takabilirsiniz. Yüreğime asla. Kelepçe tücene al. Beni niye sürüyorlar Seyda? Sen bilirsin. Peki senin niye sürüyorlar? Allah bilir. Bu oyuna tevekkülde ve tefekkürdesin Tefekkür insanlığımın icabı Tevekkül dayanma gücüm Siz ikiniz ayrılın bakalım Çok konuşuyorsunuz Beni onunla kelepçeleyin Ayrılın dedim İllere kırbaç mı kullanalım ha Ondan feyiz almamızı bile çok görüyorlar Allah'ım sen sabır ver bize İlyas buraya gel Uzat bileğini efendi siz de uzatın Tamam Mars sürgünleri hareket hazır dur komutanım. Tamam. Yürüyüş emrini ver. Sürgün kafileci ileri. Hiç görmediğimden eminim ama tanıyor gibiyim. Bileğime kelepçeli bileği yüreğime avuçlamış sıkıyor gibi. Bakışları ruhumu tutuşturuyor. Kim bu siyah cüppeli Kefiye sarıklı, kartal bakışlı hoca. Denizin yanında damla gibi hissediyorum kendimi. E, efendim, isminizi bağışlar mısınız? Sayit Sesi ruhuma işleyip kavurdu. Ses tonu saygı uyandırdı içimde. Ama bir lakabı falan yok mu? İsmiyle nasıl tanımalı? E, hepsi bu kadar mı efendim? Başka ne olsun? Ünvanınız, e, lakabınız... Garip bir zamanda derler, bediye zamanda bitlisin Nus köyündenim. Aman Allah, ım. görmediğim, görmeden bildiğim, tanımadan sevdiğim insan. Onda sürdüler ha. Neden hayretlendin böyle? Sizi nasıl sürerler? Siz ki irşatlarınızla bana isyan dışında tutmuştunuz. Daha neden zulmederler size? üzülmek kim Beşer zulmetse de kader adalet eder. Bu haksız sürgün inşallah günahlarımıza kefaret olur. İsmini nereden bildiniz? Bildirilen bilinir. Acaba bu sürgünün sonunda bildirilmiş mi Sayıda? Her bilinen söylenmez ki Ginyasçık. Söylediğin söz doğru olsun. Ama her doğruyu söylemek senin hakkın değildir. Niye jandarmalar o kadar dikkatle bakıyorsunuz? İçlerinde bir tanıdık mı arıyorsunuz? Jandarmalarda tüfeklerde birer sanat eseri Kinyas. Ben her sanatta sanatkarı görmeye çalışırım. Zamanda zaman ötesine dalkın. Susması ders, konuşması ders. Gözleri süngülerin parıltısında bile hikmet arayan tefekkürde. Gönlü ise kim bilir hangi hürriyet kervanının peşinde. Niye sustun Kinyas? Sizi seyrediyorum efendim. Kainatı seyret Kainat kitabını okumaya çalış Burada seyre değer en son şey benim Sizde kendimi bulmaktayım Seyda Henüz çok gençsin Kendini bende değil Kendinde aramalısın Kelepçe bu kadar sıkmasaydı bileğimi kafan daha iyi çalışırdı Seyda Benimse ruhumu ve hürriyetimi sıkıyor Bileğini düşüneceğine Yüreğini düşün Gerçekten çok sıkıyor Seyda Artık sıkmaz <Gülüyor> Aman Allah'ım Kelipçe gevşedi Çeliğe hüküm geçirdi Çeliğe hükmetmek insanlara hükmetmekten daha kolaydır Anlıyorum üstadım Beni güneşe bağlamışlar Peki Güneşi neden bağlamışlar Yakıp kavurmasından korktular Kinyas Oysa ışık ve ısı vermek istiyordu Mola Komandadım Şöyle Mehmet Maruzatım var kumandanım. E şöyle dedik neymiş maruzatın? Kumandanım... ...Emir buyurduğunuz gibi... ...her gece hoca efendinin kapısında nöbet bekliyorum. Ee? Kapıyı üstüne kilitliyorum açılıyor. Hı. Gene kilitliyorum gene açılıyor. Hoca efendi sabaha kadar namaz kılıyor. Onunla birlikte yüzlerce kişi secdeye gidiyor sanki. Sonra? Sonrası kumandanım ben yıldım. Korkarım hoca uçağı. <Gülüyor> Oğlum... Hoca uçarsa hemen eteğine yapış. Nereye götürürse git. Hakiki selamet böylelerin eteğinin ucundadır. Öyledir de niye sürgüne gitmekte kumandadım Bir bilebilsen. Çürgün kafilesi ikişerden kelepçeli olarak... ...bitmez tükenmez meçhullerde yürür de yürür... Her sürgünü bir bilinmeze fırlatıp tüketir. Tüketemediği nadir insanlardan biri de zamandır. Ebed yolcusu inancına sarılır ve inancında dirilir. Başka yer kalmamış gibi ne diye Sparta'ya getirdiler sanki? Derdimiz başımızdan aşkınken bir de sürgünle mi uğraşacağız? Ee, geldi geleli Ankara'nın gözü üstümüzde boyuna rapor istiyorlar. Ne raporuymuş bu vali bey? Ha, bilmez gibi soruyorsun kumandan, rapor işte Ne yapıyor, neler anlatıyor, kimlerle görüşüyor <gülüyor> İşi gücü bıraktık, onunla meşgulüz Bu ne hassasiyet ya? Tek başına ne yapabilir ki? Ankara dikkatli Senin bana sorduğunu ben onlara soramıyorum ki Nihayet emir kuluyum Vicdanım kaldırmasa da emre oymak zorundayım Münasip bir yer bulup göndersek rahat edeceğiz Zaten sürgün, sürgünü de mi süreceğiz? Vatan satı esir kampına döndü. Bana niye söylüyorsun? Elimden ne gelir? Rahatsız edin, taciz edin diyorlar. Gözünü yıldırmak istedikleri belli. Ne yalan söyleyeyim, onda da yılacak göz yok. Halk da onu dedik üstelik. Sürersek halkı küstürürüz. Sürmezsek bu sefer de Ankara'yı küstüreceğiz. Ankara'yı mı küstürmek istersin, halkı mı? Ne bileyim. Ankara küserse dünyayı başımıza dar eder. Ama halk dediğin ne yapabilir ki? Bravo isabetli düşündüm kumandan. Demek oluyor ki ondan kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız peki? Daha izbe bir yere sürelim. Bir köy yahut kasabaya. Şöyle kuş uçmaz kervan geçmez bir dağ başına. Orada yiter gider. Ee, heh, buldum galiba. Barla nasıl? Tam tarif ettiğiniz gibi... ...kuş uçsa bile kervan geçmez. Halkı da karacay kimseye bir şey anlatamaz. Aklımda bin yaşa komutan. İyi düşünmüşsün. Tam biçilmiş kaftan. Yarın sabah hoca efendiyi jandarma nezaretinde ballaya gönderelim. Ah, jandarma şerifete geldi işte. Yaklaş bakalım oğlum. Emret kımdan. Hoca Efendi'yi barlaya götürüp karakola teslim edeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Kumandadım. Teslim aldıklarına dair evrakı imzalatıp döneceksin. Denerim Kumandadım. Hoca Efendi kimdir bildin mi Şevket oğlum? Bilemedim Kumandadım. Ama derin hoca olduğu belli. Nereden belli ki? Oturuşundan, bakışından belli. Kimseye benzemiyor. <gülüyor> Kimseye ha? Belki azıcık sana benziyordur. <gülüyor> Alay mı ediyorsunuz kumandadım Ben neredeyim o nerede Bana değil ama dedeme benziyor Cetime. Hadi çok konuşma Al hoca efendi de git Akşam tekmil isterim tamam mı Başlı ne Kusura kalma hocam Sen benim atamsın affet seni sürgüne değil gönlüme götürmeliyim Ne yaparsın ki askerim İstediğimi değil Söyleneni yapmak zorun değil Vazifeni yap Vazife mukaddestir Bir saat vatan bekçiliği Bir sene nafile ibadete bedeldir Böyle düşünüyorsun hocam ama Gene de seni sürüyorlar Bazı insanların anlayışsızlığını Kendimize ölçü alacak değiliz Biz ölçümüzü dinimizden almaya çalışacağız. Havada berbat. Bu havada kayık bulabilecek miyiz düşünen yok. Hey! Kayıkçı! Ne istiyorsun? Bizi karşıya götüreceğim Varla ya tamam mı? Tamam değil. Bu sis kıyamette şuradan şuraya gitmem. Hem gölü de buz bağlamış zaten. Gitmenin mümkünatı yoktur. Mümkünatı anlamam. Jandarma emridir gidilecek. Hoca efendi bugün barla karakolhanesine teslim edilecek. Tesellüm kağıdı imzalatılıp gerisin geri dönülecek. Bu havada mümkünatı yoktur dendi. Peki iki misli fiyata da olmaz mı? <gülüyor> güldün ama acı güldün. Beğenmedin mi eli kürşet? Yanındaki de ki. Kefiye sarığı siyah cüppesi mümkün ...kartal bakışlarıyla tarihten yürüyor sanki. Gözleri sevgi boğulsuz açıyor. Şşşt... ...jandarma kardeş. Yanındaki de kim ola? Sürgündür. Hem de derin hocadır. Adına zaman derler. Suçu ne sürgüne gitmekte? İyi bilmiyorum ama... ...galiba Ankara'ya kafa tutmuş. Aslında melaike gibi adamdır. Baş tacı edilmeliyken... Sürünmesine ben dahi jandarma aklımı erdiremedim Sendeki kayıkçı aklı hiç ermez Hoca efendinin hatırına pekala sizi götüreceğim Onu şu soğukta tutmak günahların koyusuna dalmaktır Bir dakika izin verin yardımcımla kayığı hazırlayıp Hey yeğenim çör salatları yolcuyuz Usta, kim bu jandarma'nın yanındaki? Seyda. Hani Bediüzzaman derler ya o işte. Hani şu Divan-ı Harp Mahkemesi'nde idam sefalarına baka baka... Zalimler için yaşasın cehennem. ...diye bağıran alim. Hani... Bir elime dünyamı, öbür elime ahiretimi aldım. Tek dünyalılar meydanıma gelmesin. Diye ehli dünyaya meydan okuyan zat. Hani... Kaderi tenkit eden başını öfse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır diyen cevher insan. Şimdi anladınsa baş taraftaki buzları kırmaya devam et. Anlamadınsa yine devam et. Yoksa sıkışıp kalacağız burada. Eski kayık tahta bir hançer gibi saplı sisin böğrüne Sis bütün ürkütücülüğüyle eski kayığı sarmalamış Güneş kara bulutların tuzağında Kara bulutlar ışığını da ısısını da yutmuş güneşin Tutmuş ve yutmuş Etraf gün ortasında akşam Yaşlı kayıkçı üşüyen ellerini nefesiyle ısıtmaya çalışırken Göz ucuyla sürgünü yokluyor Sis perdesinin gri aralığından görebildiği kadarıyla Bir sürgünden çok kumandana benziyor Jandarma onu değil de o jandarmayı götürüyor sanki Gözleri yoğun sisin ötelerine bakıyor Öteleri görüyor ötelerden müjdeler arıyor gibi Ümit var olunuz Bu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür İslam'ın gür olacaktır Sessiz çığlıklarında müjde, dudaklarında bir uçuk tebessüm. Biraz acı ama asla isyancı değil. Eski bir kayıkta jandarma nezaretinde oturmuyor da sanki arzın şahikasında oturuyor ve arzın şahikasından haykırıyor. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle gençlerin imanına, vatanın selametine çalışalım dudaklarındaki kıpırtılar dua olmalı. Şu izzetli oturuşun sahibine be dua yakışmaz. Hocafendi ...bağışlayın... ama merak ettim. Sepetçiğinizin içinde ne var? Bütün dünya. Bu nasıl dünya? Bir çaydanlık, bir miktar çay, birkaç bardak ve kaşıktan ibaret koca bir dünya. Garip bir alimin Koca fani dünyası Galiba anladım hocam Fesuballah Bütün dünyasını bir sepetçiye sığdırmış birinden Neyin hesabını soruyorlar da sürüyorlar Dünyasını bir sepetçiye sığdıranların veremeyeceği hesap olur mu Hocam Maksadınız nedir Allah'ın dinini yaşamak ve yaymak Şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa fedaya hazırım. Zira şeriat sebebi saadet, adalet ve fazilettir. Din öldürülecektir hükmünün verildiği yıllarda. Böyle konuşabilmek dünya cehennemini göze almak demekti. Ve o da dünya cehennemini göze almıştı. Ölüm birdir değişmez... Haksız yere idam olunsam iki şehit sevabı kazanırım. Şayet hapiste kalsam hürriyeti böyle sözden ibaret bulunan gaddar bir hükümetin en rahat yeri hapishaneler olsa gerektir. Mazlumiyetle ölmek zalimiyetle yaşamaktan daha hayırlıdır. Bağışla ama hocam. Ankara'ya sataşmasan da rahatça yaşasan olmaz mıydı? Bak. Bu yaşında sürgünden sürgüne geziyoruz. Bana şuna buna niçin sataştın diyorlar Farkında değilim Karşımda müthiş bir yangın var Alevleri göklere yükseliyor İçimde evladım yanıyor İmanım tutuşmuş yanıyor O yangını söndürmeye imanımı kurtarmaya koşuyorum Yolda biri beni kösteklemek istemiş de Ayağım ona çarpmış ne ehemmiyeti var o müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Ne müthiş adam. Kalbiyle kalbimi yazıyor gibi. Kıpırtısız, azametli oturuşunda... ...Hazreti Ömer celadetiyle Hazreti Ebubekir şefkati okunuyor. Yüzünde Hazreti Bilal sabrı. Şairin anlatmak istediği yolcu bu oğul. Çok şükür sağ selamet geldik. Hepimize geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Sana da zahmetler verdik. Ya size verilen zahmetler hocam? Kendimizi nasıl affettirmeli ki? Dünyasını küçücük bir sepete sığdırmış bir dünya gidiyor. Niye ben burada Biraz daha yanında kalmalıyım Hey yeğen Döfimi uzat Ne vuracaksın usta Kuşça yüreğimi vuracağım Uzat dedim işte Yetişmeliyim <gülüyor> Selamünaleyküm Allah müstaklını versin be kayıkçı Ödümü çatlattın Hem niye geldin ki Ş Şeye Kuşa geldim İyi olurmuş da Bir tane vurmalı dedim Vurma kardeşim Kuşçu ağızlara kıyma Şimdi yavrulama mevsimidir Ama sana kıydılar hocam Mevsim demeden yaşlı demeden sürdüler Bak kayıkçı Bu lafın ne demeye gelmekte bilir misin Ankara'ya kafa tutma manasına gelmekte Aklını nerede işi kurcalama Dön evine nereye lazım Bizi de rahat bırak Hadi dön evine maksadın belli Lakin iki garip kuş... ...bir yuvada olmaz evine dön. Peki hocam. Çabuk döndün usta. Gel demeyince dönülür. Bir şeyler vurabildin mi var? Vuruldum. Gel demese bile gitmeliydim ki. Ah kafam... Ne dedin usta? Hiç Gel demese de gitmeliydim dedim <gülüyor> Barla'ya mı? Sonsuzluğa <gülüyor> Ama konuştura usta Neredeki sonsuzluk dediği? Barla yolunda şimdi <gülüyor> Neye benziyor? İnsana Yani bize Biz de insana benziyorsak Bize e, Peki kim bu? Nereden geliyor Barla'ya? Kim mi bu? Bu takvasıyla bir asr saadet Müslümanı. ilmiyle bir peygamber varisi. Cesaretiyle bir Osmanlı akıncısı. Bir oluş emeli. hiçte de hep'i arayan insan. Kısacası tam bir Müslüman. Dost, arkadaş, kardeş. Nurdan olmuş, nuru bulmuş, nurla dolmuş bir nurdaş bu. Nereden mi geliyor? kapısına çoktan kilit vurulmuş medreselerden padişahlar karşısında bile kükreyen seslerden tekelerde Allah'ı zikreden nefeslerden geliyor bu zat gençliğinin baharında her suale cevap verilir ama sual sorulmaz levhasını handaki odasının kapısına asan zattır devrinin en müstesna alimlerini derse çöktüren ve üstatlığını herkese tasdik ettiren zattır Gönüllülerinin başında milis albayı olarak savaşırken düşmanlarının bile takdirini kazanan zattır. Yaralı haliyle Moskova esir düştüğünde Rus başkomutanı Nikola Nikolaviç'in önünde ayağa kalkmakla idam olunmak arasındaki tercihi, sırf İslam aleminin ve aliminin izzetini korumak için idamdan yana yapan ama derin imanıyla idam sehpasında gül açtıran zattır. Rus esareti dönüşü, son devrin tek İslam akademisi olan Darül Hikmet ulemasına katılmışken, mevkiinin diyetini ödememek için istifa edip, Anadolu'nun park sinesine iltica eden zattır. İstiklal mücadelesini isyan sayan fetvaya karşı, meskör mücadelenin kutsiyetini ilan eden ve her şeyiyle kurtuluş savaşını destekleyen zattır. Bu zat, 31 Mart vakasında, suçlanan yüzlerce mazlumun arasında idam sehpalarının altındadır. Önüne getirilen herkese mutlak suçlu nazarıyla bakan Divanı Harp Mahkemesi Reisi Hurşit Paşa'nın yüzüne ahirete cemale ihtiyakla müheyyayım. Bu asılanlarla birlikte gitmeye hazırım. Beni oraya göndermek bana ceza değil. Elinizden gelirse beni vicdanen tazip ediniz. Ve illa başka türlü azap, azap değil, benim için şandır. Eskiden hükümet akla düşmanlık ediyordu. Şimdiki hükümet hayata düşmanlık ediyor. Eğer hükümet böyle olursa yaşasın cünun, yaşasın ölüm, zalimler içinde yaşasın cehennem. Diye haykıran zattır. Bu zatın gözünde zindan, medresi Yusufiye, Hazreti Yusuf'un medresesi, İdam da hayattan terhis, daha güzel bir hayata geçiş demektir. Hayatı ve ölümü böyle gören coşkun bir iman sahibini kim neyle korkutabilir, nasıl yıldırabilir de emellerine yürümekten vazgeçirebilir onu? allah Ekber! Anlaşıldı mı muhtar? Köylüyü toplayacaksın. Tekrarla bakalım ne anlatacaksın onlara? Nahiye müdür beyim. <gülüyor> diyeceğim ki köylerime Barla'ya gönderilen sürgün var ya diyeceğim. <gülüyor> Allah yaklaşırsanız size bir kötülük eder diyeceğim. Niye kötülük ediyormuş bakalım? Sen öyle buyurmuştun ya müdür beyim. Ama gerisini de söyledik değil mi? Niçin kötülük edeceğini de söyledik. <gülüyor> Unutmuşum müdür beyim. Akıl yok ki unutmayasın. Aklım başka yerlerde. Sayende akıl makıl kalmadı bizde müdürüm. Her gün bir başka iş çıkarıyorsun başımıza. Bak son olarak anlatıyorum. Kulaklarını iyice aç. Diyeceksin ki sürgüne har yaklaşmayın. Çünkü diyeceksin vatan hainidir. Hiyaneti vataniye suçundan sürülmüştür. Başka ne diyeceksin? Hiyanettir dedin mi? Onu geç onu dedin. Eşkıyardır. Yol kesicidir Malınızın mülkünüzü sakının Asla evinize yaklaştırmayın diyeceğim Padişahçıdır da değil mi? Yo yo yo, yo. onu geç Padişahçıdır dersek millet ondan koparamayız Padişahçı demeyelim Peki Mürtecidir değil mi müdürüm? Ankara'daki efendilerimiz Ağızlarından bu lafı pek eksik etmezler de... Hayır hayır o da bizim için tehlikeli olur Halk yine toplanır etrafına Oysa biz ...halkı uzaklaştırmaya, ondan korumaya çalışıyoruz değil mi? Ya, öyle yapıyoruz. Sahi, nahiye müdürüm, hocanın kabahati büyük mü? Ya deminden beri ne anlatıyoruz sana? Ha? Bütün muhtarları niye topladık? Büyüktür elbet, büyük suç olmasa sürerler mi? Bu zamanda suçu günahı arayan var sanki. Bizim parti, gözünün üstünde kaşım var diğeri sürmüyor gibi sende... Senin aklın hükümet işlerine ermez. Sen bugüne bugün köyünde İsmet Paşa'mızın temsilcisisin. Senin yerinde olsa ne yapacaktıysa aynısını yapmaya bak. O zaman yandı hoca efendi. Bizim oralara adım dahi atamaz. Aferin. Sürgün hakkında ne desem caiz. Köye gidene kadar düşün. Benim anlattıklarıma daha sunturularını ekle. Göreyim seni. Vatanına nasıl hizmet edeceksin bakayım. Şimdi bu... Ee... Vatana hizmet mi oluyor? Hem de büyük hizmet. İyi anlatırsan öğretiklerimi mebus bile intihap olunursun. Hayatının bir bölümünde kendini yalnızlığa gömdüğü günlerde çorbanın sadece suyunu içip tanelerini karıncalara verecek kadar cömert niye böyle davrandığı sorulduğunda ise Karıncalar cumhuriyetçidir. Bu yüzden onları seviyorum diye cevap verecek kadar cumhuriyetçi. Bütün düşmanlarına, kendisine işkence edenler dahil, herkese hakkını helal edecek kadar müşfik. Yuvalarından yere düşen yavru kuşları, yuvalarına yerleştirmek için, yalçın kayalıklara ya da ulu ağaçlara tırmanacak kadar sevgi dolu. Ayağa kayıp parçalanmasına ramak kaldığı anda, ''Davam!'' diye bağıracak kadar ilkelerine bağlı. Hayatı boyunca, Kimseden hediye almayacak kadar tok gözlü. Ama inançlarını ölüm bahasına haykıracak kadar da Tok sözlü birini yalnızca sürmekle kalmadılar. Hiç sıkılmadan mücrim de ilan ettiler. Başarılarını hezimet gibi, esaretini iltica gibi, Kahramanlıklarını korkaklık gibi göstermeye çalıştılar. O kadar ki göklerin bile ağladığı yağmurlu bir günde Yağmurdan kendisini koruyacak dost bir saçak altı bulamadı. Yapışkan çamurun sık sık ayağından aldığı lastik ayakkabıları eline alıp, dua mırıldana mırıldana, herkesin bağışlanmasını isteye isteye ve dizlerine kadar çamura bata çıka yürürken, onu seyredenlerin yürekleri yarıldı. Ama sadece bir kişi yanına yaklaşma cesaretini gösterebildi. Çünkü korku kol yazıyordu. Biz de insan mıyız be komşular? Şu alimin haline bakıp da utanmak yok mu? Utanılmaz mı? Lakin hükümetin tembihi var. Yanına yaklaşılmayacak, yardımda bulunulmayacak. Ben gidiyorum. Delirmişsin. Seni mahpus hanedamına atarlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kendimden utanacağıma mahpus yatarım daha iyi. Varla'daki sıradan evlerden iki odalı sıra dışı bir evde kalır. Evin hemen altında, ecdadın su kültürünü tarihten alıp güne akıtan bir çeşmeyle, yanı başında yeniden dirilişe haykırmak ister gibi azametle bulutların ötesine yükselmiş bir koca çınar var. Çınarın yükseklerinde tahtadan bir menzil yaptırıp, gurbet akşamlarında yıldızların üstüne yağmasını buradan seyreder. Yıldızları, galaksileri buradan okur. Gündüz çiçeklerde, kuşlarda, yapraklarda aradığı yaratılış mucizesini gece yıldızlarda, galaksilerde, samanyolunda arar. Her yaratıkta Allah'ın muazzam sanatını görür. Her yerde onun esmasını bulur. Sürekli okumaktadır. Kendinden başlayıp her yerde görünmeyeni okumaktadır. Dili zikirdedir, zihni fikirde. Ben bu menzilleri yıldız sarayına değişmem Zihni hür, vicdanı hür insanları sürgünler engelleyemez Fikre kelepçe vurmaya kalkışmak nafile gayret Ama gurbet akşamları yine de sıkıcı, yakıcıdır Ulu çınarın tepesinden yıldızlara sık sık bir hasret soluğu ulaşmaktadır Abdurrahman'ım, sevgili yeğenim, birader zadem, evlatsızlıkta evlatlığım, kalabalıkta sırdaşım, yalnızlıkta candaşım, ilk talebem, nurdaşım, bir geliversen de Alo. Ha, ha, emredin muhterem kumandanım. Vali bey soruyor. Ona da Ankara'dan bizzat vekil hazretleri sormuş. Sürgün ne yapıyor? Kendi halinde efendim. Birkaç kişiyle teması var sadece. Olmaz. Derhal önle. Tamamıyla yalnızlığa düşmeli. Ve bir ümitsizlik deminde iradesi çözülüp Ankara'ya boyun bükmeli. Valla tanıdığım kadarıyla ölür de boyun bükmez. Ölsün isterse. Lakin köylüyle filan temas etmesin. İcabına bak. Başına muhterem kumandanım. Bahçavuş'a söyle onunla görüşenleri fişleyip bana göndersin. Emredersiniz. Sıkıştırın, rahatsız edin. Ha, neyle geçiniyor sahip? Darul Hikmet'te vazife yaptığı sıralarda biraz para biriktirmiş. İktisat bereketiyle yaşıyormuş. Zaten yediği birkaç lokma. Giydiği de buraya geldiğinde üstünde gördüğüm elbiseler. Üst başı eski ama tertemiz. Kimseden de hiçbir hediye kabul etmiyor. Hediye kabul ettirebilirsen iyi olur. Vali beyefendi de aynı kanaatte. O zaman milleti soyuyor diye laf çıkarmak kolaylaşır. İmkanı yok. Çok ısrarla bir şey verirse karşılığında mutlaka daha kıymetli bir şey veriyor. Yoksa öldürseler almıyor. Ben böyle insan görmedim. Sen de mi Brütüs? Aman kumandanım olur mu öyle şey? Bendeniz partimizin sadık gölesiyim. Anlaşıldı anlaşıldı korkma. Camilerde vaaz filan verdirmeyin ha. Verdirmeyiz merak etmeyin. Aman gözünü seveyim mukayet ol başımıza bir iş çıkarmasın. Zararlı fikirlerini millete yaymasın. Ah şu zararlı fikir devamı. ah mutlakiyetten beri aynı şey. Devirler değişmiş, rejimler değişmiş, yöneticiler değişmiş ama vehimler hep aynı. Oysa üstat, ülfet ve ünsiyet perdesinde gizlenmiş hakikatleri gösteriyor. Siyasetle ilgisi yok. Hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz. Bahsus öyle bir hane ki harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle tezyin edilmiş, süslenmiş. Hatta her bir taşına bin kadar sanat derc edilmiş, konmuş. Ustasız olmak hiçbir akıl kabul edemez. Gayet mahir bir sanatkar ister. Kainat nihayetsiz, hakim, kadir bir sani ister. Çünkü şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki ay ve güneş lambaları, yıldızlar da mumlarıdır. Zaman bir ip, bir şerittir ki o saniyiz Zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor. Kemali intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir nimet sofrası yapmış ki, her bahar mevsiminde 300 bin bin envai masnuatıyla tezyin ediyor, süslüyor. Bunun neresi zararlı fikir? Ama insanlar mahkum, vicdanlar mahkum, şuurlar kelepçeli, tefekkür yasak. Ve din öldürülecektir hükmüde de soluk soluğa yürürlükte. Alo buyurun. Alo Kaymakam Bey ben vali. Buyurunuz vali bey hazretleri. Barla sürgününün partimiz aleyhindeki zararlı fikirlerine yazıp dağıttığı duyulmuştur. Mevzu hassastır. Ankara'dan tazikat var. Aman beyefendi hazretleri. Memleketin bütün matbaaları partimizin fikirlerini yaymak için... ...cirkler dolusu mecmua kitap gazete basarken... Bir kişinin elle yazıcıyı birkaç satırdan ne zarar gelir ki? Sen bilmezsin. Bunlar bulaşıcıdır. Bir satırı bile zararlıdır. Hükümeti Cumhuriyemiz... ...irticayı hiçbir hareket istemiyor. Tembih ediniz. Ona kağıt kalem satmasınlar. Naye müdürünün kulağını çek... ...yoksa kendisini muhtar olmuş saysın İşin şakası yok, bilesiniz. İcabına bakarız Vali Hazretleri. Aksi takdirde senin de icabına bakılır... İkimizi de yakallar haberin olsun. Allah korusun beyefendi. Orasını bilemem. Allah artık bizi korur onu mu? Şimdilik hükümet bizi korusa yeter. Mevzuyla meşgul olacaksın tamam mı? Baş düne. Duydun ya kumandan bey. Yine fırçayı yiyen biz olduk. sizden de nahiye müdürüne aktarırsınız. Ben hep öyle yapıyorum. Cemal'in sepeti geniştir alır. Öyle yapacağım da bu iş mantığıma sığmıyor. Tek kişiden korkulur mu? Matbaaları mı var? Binlerce katibi mi var? Dağıtım merkezleri mi var? Birkaç satır yazmışsa niye kıyametler kopuyor sanki? Korkuyorlar. Korkmakta da haklıdırlar bana kalırsa. Millet dindar. Oysa hükümet kendi inandığı... ...din dışı kaidelerini yerleştirme azminde. Ne oluyor o zaman? Çatışıyor. Neyse. icabına bakalım da... ...başımız dara girmesin. İftiralar yüzünden sürgüne yaklaşmaktan korkan Barla halkı, onu tanıdıkça benimsemiş, sevmiş ve nihayet onunla kucaklaşmıştır. Dost olmuşlar, arkadaş olmuşlar, kardeş olmuşlar ve ebediyet sırrını kağıda dökmeye başlamışlar. Yaz kardeşim, onuncu söz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Hiç mümkün müdür ki bütün mevcudatı güneşlerden ağaçlardan zerrelere kadar emirber nefer hükmünde teskir ve idare eden bir haşmet-i rububiyet şu dünya misafirhanesinde muvakkat bir hayat geçiren perişan faniler üstünde dursun. Sermedi, baki bir daireyi haşmet ve ebedi, ali bir medar-ı rububiyet icat etmesin. Üstadım, gözleriniz hep yapraklarda, çiçeklerde, böceklerde... Baktıkça ne görüyorsunuz onlarda? Onları okuyorum, keçeli. Hepsinde ezeliyet mührü var. Allah'ın esmasına aynı oluyorlar. İyi ama üstadım, senin bir dağ başında yazdıklarını kim okuyacak? Nereden bulup okuyacaklar? Burada ebedi hakikatleri çoğaltan birkaç kişiyiz. Oysa devletin koca matbaaları... ...Abdullah Cevdet'in ve Avrupa filozoflarının inkarını kitaplaştırıyor... Mekteplerde onları okutuyorlar İşimizi yapar Allah'ın işine karışmayız Sen yazmaya devam et Ve şuna emin ol ki bir gün bu eserler bütün dünyada okunacak Binlerce insanın imanının kurtulmasına vesile olacaklar Yaz kardeşim Yazacağım ama kağıt bitti Biliyorsunuz bakkal bize kağıt satmıyor Gerekirse kanımızı mürekkep derimizi kağıt yapar Gene de Kur'an-ı Kerim'in ebedi hakikatlerini terennüm ederiz. Dostlara habersal kağıda benzer ne bulurlarsa getirsinler. Çimento kağıdı olur mu üstadım? Gazete kağıdı bile olur. Siyah mürekkeple yazarsak okunur. Bitti mi üstadım? Evet Allah'ın izniyle onuncu sözü bitirdik. Küfrün belini kırdık. Allah nurunu tamamlayacaktır. Velev kafirler istemeselerdi. İçinde nur halesi, dışında zulüm kemberi. Gurbet içinde, gurbette ezeli hasret. Hasretini dağ yalnızlığında yıldızlara döker de... ...yıldızlardan bir haber bekler. Abdurrahman'ım, gözbebeğim. Ya Gel Ya Haber Gönder Yavrucuğum Barla Masumiyetini Ve Güzelliklerini Dağlarda Saklayan Bir Yaban Gülü Yaban Gülleri Gibi Gözden Irak, Yitik Anadolu'nun Mübarek Sinesine Saklanmış, Kuş Uçmaz Kervan Geçmez Yalnızlığında Yeniden Diriliş Arıyor Otuzlu Yıllar Korkunun, baskının kol gezdiği, yol kestiği yıllar. Otuzlu yıllar demek, paslı kilitler altına alınan medreselerin hüznü, Allahu Ekber tekbirinden mahrum bırakılan minarelerin elemi demektir. Açlıkla, yoklukla savaşan milletle, milletle savaşan zihniyetin hikayesidir. Otuzlu yıllar bir kabustur, öyle bir kabustur ki, bütün memleketin soluğunu kesmiş, Milletin manevi ve maddi dünyasını adeta kabz etmiştir. Otuzlu yıllar demek, düne kadar savaştığı milletler gibi olmaya zorlanan milletin ruhuna akan gözyaşları demektir. Camiler satılmakta, yıkıma bırakılmaktadır. Kur'an öğrenmek ve öğretmek yasaktır. Haç yasaktır. Ezan gibi ezan yasaktır alfabe değişikliğiyle milletin kültür bağları beraber olmuş, kütüphaneler ezansız minarelerin hüznüne bürünüp, kitap mezaristanına dönmüştür. Yerli hamura Avrupa mayası çalınmış, cebren tutturma sevdasıyla da milli şuur kelepçelenmiştir. İşte bu hicran deminde üstad, elem yoluna çıkıp, aynı anda iki aleme birden seslenmektedir. Ey eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları 500 senedir yattığımız yeter artık Kur'an'ın sabahında uyanınız Bey, yine Arapça ezan okuyorlar Aha şu kulaklarımla duydum Kaç kere söyledim ihtar ettim Arapça okumayın başımı belalara sokmayın diye Dinlemiyorlar ki Niye başımız belaya girecekmiş Onların başını belaya sokarız Ne demektir ululemre itaatsizlik, Hükümeti cumhuriyeye isyan demektir Bugün Arapça ezan okuyan Yarın silahlanıp daha eskiyalığına çıkar Böylelerinin kökünü kazımalıyız Kazımalıyız Müdür Bey, kazımalıyız ki memleketimiz muasır memleketler seviyesine çıksın. Evet ya, muasır medeniyet. Sayın Valim, ne zaman çıkıyoruz? Nereye? Muasır medeniyet memleketine. Herhalde onlar ayağımıza gelecek değil. E, ne de olsa muasırdırlar. E, muasır oldukta az buçuk kibir de olur. Muasırlığı sormaktasın. Hem şimdi... Muasır, muasır, neyse, bunu sonra anlatırım. Şimdi işimize bakalım. Biz burada çene çalarken burnumuzun dibinde hükümeti cumhuriyenin temelleri dinamitleniyor. Etme yavu muallim. Dağın başında beyazan okumayla. Bu işi ciddiye almıyorsan benden günah gider müdür bey. Vaziyetini kaymakamlığa bildirmek zorunda kalırım. Oh, aman, aman, aman yavu şaka ettim. Tedbir almaz mıyım? Hemen baş efendiyi çağırıyorum. Şimdi, korucu. Çabuk başamendiği çağır. E, vaziyet acildir de. Bağıştığına müdürüm. Gördün mü malim? nasıl acil tedbir alıyorum ama. He? Hmm. Hele bir almadekar. Adımız mürteci nahiyeye çıkar ki ardından toplarla, teyyarelerle kapımıza dayanırlar. Sahi yaparlar mı bunu? Başefendi de geldi işte. Kaç jandarman var başefendi? Dört. Benimle beş oluyoruz. Ee, bir de korucumuz var, etti altı. Basalım mı? Basalım. Ne dersin baş efendi? Hocanın adamları Arapça ezan okuyor da onu görüşmekteyiz. Basmasına basarız da... Şey efendim, hoca tekindi. Zır deli gelen adamın başını okşamasıyla akıllandığını gözlerimle gördüm. Bir seferinde de eğridir gölüne ağ attı atmasıyla tepeleme balık doldu. Fakat aynı yerde başka kimse avlanamadı. Tamam tamam. Ben de böyle kerametlerini çokça duydum. Şimdilik hoca efendi kalsın. Onun camiye gelmediği bir vakitte basarız. Münasip mi muallim? Eh e, madem öyle istiyorsunuz... ...hoca şimdilik kalsın. Adamlarını içeri aldıkça... ...zaten bir hükmü kalmaz. Şu halde mutabı kız. Davran baş efendi. Cami basmak olur ismidir midir be kurucu emmi? Senin hakkı vermez jandarma oğlum bunlar mürteci. O zaman babam da mürteci. Çünkü bizim köyün imamı. Ama o ezanı Arapça okumuyor Aral ha? Okudukta ne olur ki? Aha! senin dünyadan haberin yok be jandarma. Ezan Arapça okundukta kıyamet kopar. Düveli cumhuriye yıkılır memleket geri kalır. Bir ezanla ha? He işte Ankara'daki efendilerimiz böyle karar vermişler. Onlar karar verdiklerimize bize laf düşer mi? Niye düşmüyor? Biz de insanız. Bizim de kafamız var. Düşünüyoruz. Mesela bin yıla yakın ezan gibi ezan okunmuştur minarelerimizde. Ama devletimiz dünyanın en büyük devleti olmuştur. Yahu hangi devlettir senin söylediğin? Cumhuriyetten önceki başka hangisi olacak? Aman tövbe de. Aman başka kimselerin yanında böyle konuşma Allah, padişahçıdır. Cumhuriyet düşmanıdır diye ipe gidersin ha. Bizde bu korkaklık varken gelen vurur, giden vurur. Azıcık cesaret gösteren de dokuz köyden elbette kovulur. Aha hocanın moş geldik. Kapıyı dinleyin bakalım Arapça kâhmet okunuyor mu? Aa. Ha evet. Aha inanıyorsan kendinle. Ha. Vakittir. Tam baskın vaktidir. Folyedin tüfeklerinizi, şimdi takın. Katkımetüs Salleh, Katkımetüs Salleh. Allah Duvrabağın. <gülüyor> alla La ilahe illallah. Ne oluyor Başak Ame? Görmece suçumuz. Suçumuz nedir ki? Bir de soruyor, az önce ne yapıyordun? <gülüyor> Kâmet getiriyordum. Hükümetin emrine karşı geldim, mevkupsun. <gülüyor> Hadi hayırlısı. Süleyman Efendi, ha? Abdullah Çavuş, siz de mevkupsınız. Fesupane Allah, artık rahat namaz kılamayacak mısın? Konuşmayın, konuşmak yasa. Ölmek serbest mi bari? Kıpırdamayıa kıpırdamayı yürü yürü. Kıpırdamadan nasıl yürüneceğini de söyle bari. Nereye gidiyoruz? Önce Barla Karakula ardından Eğididire. Bu kar kıyamette Eğididire ha. Burada assanız olmuyor mu? Ah oh, çok konuşmada yürü hadi yürü, yürü Adın Süleyman mı diye sordum sağır mısın be adam? Hakim Bey biraz sağırım üstünüze afiyet. Biraz da dayaktan sağırlaştım. Her yanım ağrıyor. Adını sordum adını hadi. Ya efendim hava kışta zor geldik. Allah'ın cezası adın ne dedim sana? Ha, Onu mu soruyorsunuz? Şemi Güneş efendim. Hoca ne güzel uydurmuş isminle soyadını. Anlaşılan seni çok seviyor. Sen de hocayı seviyor musun bari? E, Çocuklarımı mı hakim bey? Allah emaneti işte. Hepsini severim. Demek çocukların da bari. Allah bağışlarsa. Dinle o zaman. Eğer bildiklerini söylemezsen asılırsın. Bir daha da çocuklarını göremezsin. Şöyle bakalım, malzemeleri nerede saklıyorsunuz? E, efendim, bazlama mı buyurdunuz hakim Bey? Tereyağıyla güzel olur. Malzeme dedim, sesle malzeme! Top, tüfek, mermi! E, kim almış bunları? Senin hocan Bediüzzaman. <gülüyor> topu tüfeği ne yapsın hakim bey? Onun topu tüfeği, her şeyi Kur'an'dır. Ser veriyor, sır vermiyorlar. Hoca bunları mühlamış, konuşmuyorlar. Ee, evet, neyse. Delil yetersizliğinden takipsizlik veriyorum. İtirazı olan gidebilirsiniz. Ama bir daha karşıma gelirseniz karışmam. Hepinizi sallandırırım. Günlerde, gecelerde uzundur barlada. Gün dolu dolu yaşanıp geceyi beklerken. Her şeyi bir garipliktir sarar. Akşamla birlikte karanlığın gölgesi düşer de yüreklere, Ulu Çınar'ın yanındaki sıra dışı evde sürgün yıldanını yaşayan ebet yolcusunun yalnızlığını artırır. Güneş, tepelerin arkasına kendini çekmeden gülümser Ulu Çınar'a. Altın renginde bir hasret selamı gönderir. Ve Barla'daki dedelerden bir dede, Günün son ışıklarında yıkanan Uluçınar'a bakıp hayatı düşünür. Ömrümün bir güneşi daha battı. Yine gün bitti. Sayılı günlerimden biri daha gitti. Yaşasın! Bir gün daha büyüdüm. Torunumun sevinci bana hüzün oldu. Bak dedeciğim, bak. Uluçınar'a güneş doğdu. Evet yavrum, orası güneşin gözüdür. İki tane güneşimiz var dedeciğim. Biri gökte, biri de Ulu tepesinde. Hmm. Bu tosuncukta iş var. Adam olacağı benziyor. <gülüyor> de bakalım çok bilmiş. Güneş balçıkla sıvanır mı? Balçık nedir ki? Bildiğimiz çamur işte. Ama barlamızın çamuru değil. Angaranın yağlı vıcık çamuru. Ulu ın tepesinde güneşi o çamurla sıvamak istiyorlar. ...başarabilirler mi dersin? Yok, başaramazlar. Nedenmiş? Hele onu da ver. Güneşe dokunan yanar da ondan. Aferin Tosuncuk, bildin. Yanarlar. Bırak yansınlar. Keşke yansalar da, pişseler... ...pişip olgunlaşsalar da... ...azıcık hizaya girseler. Uluçunar'ın tepesi her akşam parıldadı Barla'da. Yıldızlar çise olup Ulu Çınar'ın yapraklarına dökülürken... ...yapraklar dile gelip Allah Allah dediler. Üstadın zikrine geceler boyu Ağustos böcekleri eşlik etti. Bütün cennet kuşları bölük bölük gelip Ulu Çınar'a kondular. Ulu Çınar'ı gurbette yurt edindiler ve onlar da zikre katıldılar. Ya Allah, Ya Rahman... Ya Rahim, Ya İlahena, Ya Allah, Ya Rahman. Yapraklar onu anlıyordu, kuşçuklar, kurtçuklar anlıyordu. O kurtçukları, kuşçukları, yaprakları, çiçekleri, satır satır okuyor, her satırda gördüğü ilahi sıfatları... İnsanlara da göstermeye çalışıyordu Fakat kimisi bakmıyor Kimisi ise baktığı halde görmüyordu Barlaya yıldızsız gecelerde Yıllarca yıldız yağdı Barlalılar yıldızları yıldız böceği zannedip Ulu çınarın etrafındaki fener alayını seyre gittiler Yıldız böceğini gören gözler ne hikmetse Güneşe ilgisiz kaldı Belki de gözler kamaşmıştı Hocanın ışığı hala yanıyor mu tosuncuk Hiç sönmez ki hep yanar. Bediüzzaman dede ne yapıyor o üstünde? Bizi düşünüyor yavrum. Bizi seviyor mu? Bizden çok. Sevmese bizim için kendini feda eder miydi? Dün bana şeker verdi. Önce gulfu Allah'ı okuttu sonra şeker verdi. Doğru okuyabildin mi bari? İyi e işte. Ama sen benden daha halimsin dedi. Başımı okşadı. Aferin sana... İstersen uyuyalım artık ha, benim uykum geldi. Neden senin uykun çok da Bedir zaman dedeni yok? <gülüyor> Çünkü oğlum ben gamsızım, o gamlı. Ben kendimi çözmeyi bile denemezken o kainatın sırlarını çözüyor. İstersen gidelim Bedir zaman dediye. Şimdi mi? Şimdi. Hani ya uykum vardı? Ee, birden kayboldu. ...ağacın altına oturur... ...zikrini dinleriz ha? Gidelim dedeciğim. İşte geldik Tosuncuk. Dinle bak... ...her şey onunla birlikte zikrediyor. Duyuyorum. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah Ey ya razıka illahu Ey ya razıka illahu, i̇llahu. Çam da yalnızlığında bir sonbahar Yaban gülleri solmuş, ağaçlar yapraklarını dökmüş Kainat el mevtü hakkın sırrına bürünüp ölmüştür. Ölmek olmasaydı dirilmek olur muydu? Sonbaharda çamda yalnızlığında bir hüzün yoklar üstadın kalbini gurbette. Hayatının sonbaharını sürdüğünü hatırlatır birden ve derin bir hasret dolar içine. Abdurrahmanım. Ey bülbülüm, sen bilir misin sürgün nedir? Hasret nasıl şeydir? Bilir misin yalnızlığı? Hele anlaşılmamak ne demektir ey bülbülüm? Git de bunun acısını kafese kapatılmış arkadaşlarına sor. Bir de Abdurrahman'ından bana haber getir. Hani onunla birlikte ebede yürüyecekti. Hani benden sonrasının teminatı olacaktı? Hani gençliğini siper edip amcasını zalimlerden koruyacaktı? Niye kandı Ankara'nın karasına sor hele? Beni avlamak isteyip de avlayamayanların ağına neden takıldı? Üstad gurbettedir, hasrettedir. Yalnızlık içinde, yapayalnızlıktadır. Kah Kur'an ayetlerinde arar teselliyi, kah kainat kitabını okumakta. İkisini de bol bol okur, bol bol şerh eder. Kuşlarla, kelebeklerle, sincaplarla, karıncalarla, böceklerle dostluklar kurar. Onlarla konuşur. Kimseye açamadığı sırlarını onlara açar. Yine de Abdurrahman'dan kalan boşluk bir türlü dolmaz. Ona 10. Söz isimli Risalesi'ni göndermiştir ama henüz bir cevap gelmemiştir. İşte adresim Abdurrahman. İsparta polis dairesinde merkez komiserliği vasıtasıyla... ...Van menfilerinden Bediüzzaman Molla Said'i Meşhur Efendi. Müjde isterdim. Mektubunuz var. Abdurrahman'ın yazısı. Şükürler olsun Allah'a. Aleykümselam eski dost Üstadım Kötü bir haber yok ya Hamdolsun yok Abdurrahman'ım Onuncu sözden çok istifade etmiş Çoğaltıp dağıtacakmış Yazısı ne güzeldir bilsen Şemi Kötü haber yok diyorsun Üstadım ama Mahzulsun Biz hüzünle dostuz geçelim Vaka mektupta kötü bir haber yok ama Yazılmayan haber Elem saçıyor Yazılmayan haber... ...iki ay sonra geldi. Sevgili Abdurrahman vefat etmişti. Yüreği buğu tuttu. Kartal bakışları bulandı. Yatağına çömelip... ...başını ellerinin arasına aldı. Abdurrahman'ım öldü. Ama inşallah... ...onun ölümüyle tohum toprağa düştü. Binlerce Abdurrahman dirilecek. Sizlere müjde. Mert idam değil... Hiçlik değil, fena değil... inkraz değil... firak ebedi değil... ...adem değil... ...tesadüf değil... fayesiz bir inidam değil... ...belki bir fail hakimi rahim tarafından bir terhistir... ...bir tebdili mekandır... ...saadeti ebediye tarafına... ...vatanı aslilerine bir sevkiyattır... ...yüzde doksan dokuz ahbabın mecmua olan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 Abdest suyunun her damlası nur olup yüreğine damlarken ulu çınarın dallarında hazin haziyan şakıyan bülbüle gülümser. Senin de mi ciğer parın toprağa düştü garip bülbül? Ya ilah Rabbimiz sensin. Çünkü biz aptis. Nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek ki bizi terbiye eden sensin. Hem sensin Malik, Çünkü biz mahlukuz Yapılıyoruz Hem Rezzak sensin Çünkü bir rızka muhtaçız, Elimiz yetişmiyor Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin Hem sensin Malik Çünkü biz mahlukuz Bizden başkası bizde tasarruf ediyor Demek ki Malikimiz sensin Hem sen azizsin İzzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bakıyoruz. Üstümüzde izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin ayneleriyiz. Hem sensin, ganiyi mutlak. Çünkü biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir gına veriliyor. Demek ganiyi sensin. Veren sensin. Hem sen iyi bakiysın çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici cildesini görüyoruz. Hem sen bakiysın çünkü biz fena ve zevalimizde. Senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umum mevcudat, kali ve hali dillerimizle daima bağırıp istiyoruz. Niyaz edip yalvarıyoruz Arzularımız yerine geliyor Maksudumuz veriliyor Demek bize cevap veren sensin Madem Allah var Bizim için her şey var Allah sana dost ise Cihan düşmanın olsa Elem çekme